rahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala ve nebiyina ve şefii'ina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi yine Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ve sözlerimin başında her zaman olduğu gibi yüce Rabbimize, Allah'ımıza hamd ediyorum. Çünkü Bizi yoktan var etti Ve de sayısız nimetlerle donattı Yüce Rabbimiz Allah'ımız Bu nimetlerin içerisinde Özellikle İslam ve iman şerefini Bizlere bahşetti Rabbime o iki büyük Nimetten dolayı iman ve İslam şerefinden dolayı Hesapsız şükürlerle şükrediyorum Ya Rabbi İmanımızı sapa sağlam kıl, İslam'a bağlılığımızı sahabe gibi eyle ve bizi imanı kamil ile huzuruna çek diye yüce Rabbime yalvarıyorum ve de Pey peygamberimiz, seyyidimiz, efendimiz her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hem sizin adınıza hem kendi adıma salat ve selamda bulunuyorum. Rabbim kabul buyursun, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, muazzez ruhunu haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, birkaç haftalardır belirli konular üzerinde sohbet ediyoruz. Hani dedim ya, dönüşüne de bakıyorum, acaba benim bu sohbetlerimden kardeşlerim istifade ediyorlar mı diye. Zaman zaman telefon ediyor dostlarımız, kardeşlerimiz. Zaman zaman karşılaştığımızda kritik ediyorum doğrusu. Allah razı olsun. Dua aldığımın ve de karınca kararınca iddia sahibi olmadan faydalı olmaya çalıştığımın müjdesini alıyorum, farkına varıyorum. Onun için dua ediniz de Rabbim bu sohbetlerin devamını nasip etsin inşallah. Bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etme şerefini Rabbim bahşetsin. Yani kardeşlerim dua ediyorlar, telefon ediyorlar mesela uzaktan yakından istifade ediyoruz hocam diyorlar. Şevkimi artırıyor. Doğruyu söyleyeyim, itiraf edeyim. Çünkü marifet iltifata tabidir derler büyüklerimiz. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Yok, biz e, kabul ediyoruz ve sizlere dua ediyoruz. Aciz bir kardeşiniz olarak. Rabbim hesapsız razı olsun. Babacığım böyle dua ederdim. Rıdvan-ı Ekber, yani en büyük rızası ile cennette cemalini bahşedeceği rızası ile Rabbim razı olsun diye. Onun duasıyla ben de Beni izleyen kardeşlerime Dua eden kardeşlerime dua ediyorum Rabbim Rıdvan-ı Ekberiyle Sizden bizden ve bütün Din kardeşlerimizden razı olsun inşallah Bazı konular inanın böyle benim de Nefsimin ağırına gidebilir Zorlanabiliriz Her zaman söylüyoruz bunu itiraf ediyoruz Nefis bazen itiraz edebilir Şeytanın verdiği vesvese Bazen bizi köş köşeye sıkıştırabilir Hayır canım bu kadar da Yok artık. Dedirtebilir şeytan ama mücadele edeceğiz. Çare yok. Ben, siz, bütün din kardeşlerimiz beraber mücadele edeceğiz ve de hak çizgi üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzere olmaya devam edeceğiz ve de inşallah bununla İslam'a ittibamızla, Kur'an'a bağlılığımızla, Resulullah'a teslimiyetimizle ebedi hayatı kazanmağa çalışacak ve de gayret edeceğiz rahman. değerli kardeşlerim onun için mukaddimede şunu arz etmek istiyorum yani biz insanız tabi hata ederiz kendimi ve sizi rahatlatmak için hep söylüyorum bunları günah işleriz, dalgınlık ederiz yanılırız, lisan ederiz bazen bizden beklenmeyen davranışlar olabilir ama asıl olan İslam'a teslimiyettir yani Gönülde bir duygu, kalpte bir şuur, içeriden devamlı demeli ki İslam ne diyorsa ben onu diyorum. Düşünce alemimiz, yani e bazen yaptığımız işler hani ters olabiliyor ya, hepimiz hata edebiliyoruz ya, onu o yanlışı razı olarak ve de isteyerek yapmamalıyız. Gönül alemimizde, düşünce iklimimizde, ruhumuzda, sadrimizde bir duygu hep Allah korkusu olmalı. Hep İslam'a teslimiyet olmalı. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği olmalı. Yani onun için İslam büyükleri gerçek mümin günah işlerken günahının yarısı affolunur derler. Ben beni izleyen kardeşlerime hep müjde vermeyi babasından... Nasihat olarak almış ve o yolu kendisine prensip edinmiş bir kardeşinizim ya Hep ondan e, hep müjde vermeye çalışıyorum sizlere değerli kardeşlerim Ve de diyorum ki mümin zaten günah işlerken günahının haline ve durumuna göre O işlediği günahın belirli bir kısmı affolunur zaten diyorlar Daha günah işlerken neden çünkü mümin günah işlerken o günahı rahat işlemiyordur İçinde bir tedirginlik, bir huzursuzluk vardır. Onu böyle tırmalayan bir şey vardır. Rahat günah işleyemez mümin. E canım hiç kimse görmüyor. Allah'ın gördüğünün farkındadır o. O yaptığı işin hata olduğunu bilmektedir ama ne yapsın? Bizim Medine'de vefat etti bir atase yarramcamız vardı. Bize zaman zaman sohbet ederdi. Cenab-ı Hak cennette beraber kılsın inşallah. Hani bir kuş varmış, tuzağı görür. Oradaki danelerin arasındaki, e, o onun hatırasıdır. Babacığımdan da duyardım bu tip tasavvufi sohbetler de geçer buna benzer şeyler hep. Oradaki o danelerin arasındaki buğday arpa danelerinin arasındaki ilmekleri de görür. Ama ağlıya ağlıya gider, o daneleri yiyeceğim diye o tuzağın üstüne geçer. Ve orada... Ayağına ilmek geçer tuzağa takılırmış. Müminin hali de sanki böyle. Yani canım ben bunun günah olduğunu bilmiyordum diyen kaç mümin çıkar ki işlediğimiz hatalarda ve dalgınlıklarda. Yani açık günahlar. Bugün işte Müslümanların çokça işlediği günahlardan bir tanesini söyleyeyim. Faiz meselesi. Rabbim muhafaza buyursun. Hangi mümin faizin haram Olduğunu bilmeden faiz alır verir değerli kardeşlerim. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama işte hepimiz yapıyoruz, hepimiz işliyoruz, denilebiliyor bazı şeyler için. Rabbim muhafaza buyursun, büyük günahlar konusunda Rabbim hepimizi korusun. Yani önemli bir e, konu olduğu için oradan misal vermiş oldum. İşlediğimiz küçük büyük hatalarda ve dalgınlıklarda hepimiz işin sonunun ne olacağını ve nereye gideceğini veya hali ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bire bile günah işliyoruz Bire bile hata ediyoruz Rabbim bizi kendi lütfuyla keremiyle korusun Tabi günah işlerken kendi irademizle işliyoruz Yalnız işlediğimiz günahlardan Hatalardan dolayı haşa Rabbimizi suçlu tutmak gibi bir küstahlığa Hiçbirimiz düşemeyiz Ehli sünnet ve cemaat inancı böyledir Geçenlerde babacığımı Dinliyorum da öyle diyor Kader ilmidir cebri değildir Yani ne demek Cenab-ı Hak Hazretleri'nin bizim neler yapacağımızı daha bizi yaratmazdan evvel bilmesi, ilminin genişliğinden ve ihatasındandır. Onun için hep hocalarımızdan böyle duyduk, biz de acizane böyle söylemeye çalışıyoruz. Kader ilmidir. Yani Rabbimiz ilmi sonsuz ve sınırsız olduğu için daha bizi yaratmadan ne yapacaklarımızı biliyor. Yoksa oraya yazılmış... Deftere efendim levhi mahfuza yazılmış diye biz işlemiyoruz o bizi zorlamıyor cebri değil biz irademizde hürüz onun için aklımızı başımıza alalım yarın hiçbirimiz alemlerin yüce Rabbine mazeret ortaya koyamayacağız ya Rabbi sen bizi zorladın bu günahlara da biz işledik filan belirli insanların söyledikleri gibi demeyeceğiz aslında senaryoyu yazan biziz aslında bütün Amellerimizin faili biziz Yapan işleyen biziz Yaratıcısı Cenab-ı Hak Hazretleridir Evet alimlerimiz diyorlar ki iyi ve güzel amelleri razı olarak Kötü ve çirkin amelleri haramları razı olmadan yaratır e, Yaratmasaydı hocam Hayır öyle değil Kurduğu nizam böyle Rabbimizin Bizi irademizde serbest bırakmış Biz ne istersek onu Rabbimiz yaratıyor Onun için İyilik ve güzellikleri işlediğimiz zaman yarın alemlerin yüce Rabbi hepimize mükafat verecek inşallah karşılığını cennette göreceğiz ama günah işleyenler de kendileri işledikleri için karşılığını Allah korusun cehennemde görecekler yoksa yoksa cennet ve cehennem anlamsız olurdu Cenab-ı Hak zorlamış olurdu belirli kullarını bir tarafa ayırmış cennete koymuş e dünyadaki hani sahabenin dediği gibi eğer bizim nasıl öleceğimiz önceden biliniyor, Resulullah da öyle buyuruyorlar, çok önemli bir konu, birçok insan bu konuyu hala anlayabilmiş değil, birçok kardeşimiz sorulan sorulardan anlıyoruz. Yani sahabe-i kiram dediler ki, hani hadise biraz daha uzun, konum o değil, başka konulara gireceğim inşallah sözü uzattık mı, böyle ana konumuz kalıyor genelde. Cenab-ı Hazretleri anne karnında çocuğun belirli bir döneme geldiği zaman, dört aylık olduğu zaman işte bir melek gönderir, dört şeyi yazdırır. O, o yazılan şeylerden rızkı, eceli, sa'id mi şakim olacağı. Sahabe-i kiram dediler ki ya Rasulallah bizim sa'id mi şakim yani imanlı mı öleceğiz, imansız mı öleceğiz belli ise eğer önceden fefîmel amel niye biz ibadet edelim ki? ''Niye namaz kılalım ki, niye sabah namazına uyanalım ki, niye oruç tutup aç kalalım ki, niye kazandığımız parayı zekat olarak verelim, haccın o sıkıntılarına katlanalım ki?'' ''Fefîmel amel ya Resulallah'' buyurdular ki ''İ'melû <gülüyor> kulluk edin. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum değerli kardeşlerime, beni izleyen kardeşlerime bu hadisi şerh etmeye, izah etmeye çalışıyorum Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ Amel edin, Allah'a kulluk edin, namazınızı kılın. Namazınızı kılmazsanız cennetten ümidinizi kesin. Yok böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Zira kim? Bu hadis-i şerifi kaç defa ile aldık Bir daha söyleyelim. Kim neresi için yaratılmışsa o yoldaki ameller O o efendim hayattaki ameller Kendisine kolay getirilir Cenab-ı Hak Hazretleri biliyor Cennet için yaratılmış olan kullara cennetlik ameller Doğrusu işin içinden çıkmak da zor Hani Yunus'un dediği gibi Bu kurduğun serap nedir diyor ya Biz ne ile mükellefiz Biz ne ile mesulüz Biz ne ile mecburuz biz kulluğa mecburuz Biz kulluğa mecburuz Gerisine karışma Zaten yapabildiğimiz ne var ki değerli kardeşler Allah aşkına Dünyanın nizamını değiştirebiliyor muyuz Hayatın gidişine tahakkümde bulunabiliyor muyuz Yani yağmura Doğan güneşe Dünyanın hadisatına değişik hadisatına Herhangi bir tezirimiz oluyor mu Hayır dünya belirli bir nizam içerisinde Böyle akıp gidiyor Hayat biz ancak yapabilirsek, kendimize hakim olabilirsek, kendi hayatımıza çeki düzen verebilirsek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde cennetlik amelleri yapmaya çalışacağız inşallah. Amel edeceğiz. Esas olan dedim, İslam'a teslimiyettir. İçimizde bir duygu, bir şuur halinde devamlı kendi kendimize diyeceğiz ki, ben Müslümanım, ben müminim ve de bunu, bu iman ve İslam meselesini yakin haline getireceğiz. Yani görüyormuşçasına iş işlemek. Görüyormuş gibi katiyetle cenneti ve cehennemi görüyormuş gibi ibadet etmek. Her gün sabahleyin kalktığımız zaman önümüze cenneti ve cehennemi koyalım. İşte güzel ameller işlersen cennet ve nimetleri Allah korusun haramlara düşecek olursan bu korkunç cehennem. Yani cenneti ve cehennemi görürcesine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeymişiz de Vahiy gözümüzün önünde Cebrail aracılığıyla Allah'ın Resulüne inmişcesine O mu mucizeleri müşahede etmişcesine Cenab-ı Hak görürcesine ibadet edeceğiz Buna yakin deniliyor Zerre kadar tereddüt yok Zerre kadar şüphe yok Zerre kadar Acaba mı ki? Hayır, hayır, hayır. Hani maddeciler böyle söylerler. Yani görmediğimiz bir şeye inanmıyoruz mesela derler, haşa. Evet, zaten görmedikleri çok şey var ama bakmayın işte, konumuz o değil. Hani önümüze cenneti ve cehennemi koyacağız dedim ya her gün sabahleyin. Birkaç haftalardır söylemeye çalışıyorum ama unutuyorum, doğrusu unutmuyorum da zaman kalmıyor sohbetin sonuna koyduğum için. Onu ben bugün peşinen söyleyeyim de, 3 haftadır niyet ediyorum, sohbetin sonunda tamamlayamıyorum. Sıra ona gelmiyor ve maalesef işte 3 haftadır biz bu duadan, tabii birçok kardeşim biliyorum, biliyorlar bunu ama, duymamış olan kardeşlerim varsa eğer, mahrum oluyoruz, bugün peşinen söyleyeyim bunu. Bugün elinizde kaleminiz, bir defteriniz olsun dedim ya, bazı şeyler hep not ettiriyorum. Not etmenizde fayda var. Anında bir duayı yazalım inşallah. Onu da ömrümüzün sonuna kadar okuyalım. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Neseyi, İbni Macer rivayet etmişler ve hadisin münekkidi de sonuna sahih remzini koymuş. Bir hadisi şerif, dedim ya müjde, müjdeleyici bir hadisi şerif. Buyuruyorlar ki Efendimiz, اِذَا سَلَّيْتَ السُّلْحَا فَقُلْ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ Allahümme ecirni minen nâr <gülüyor> seb'a merrat. Bunu yazın inşallah. Sabah namazını kıldın mı, daha seccadenin üzerindeyken, seccadeden ayrılmadan ve hiç kimseyle konuşmadan diyor Peygamberimiz. en yetekelleme ahaden. Kimseyle konuşmadan yedi defa şöyle söyleyecekmişiz. Allahümme ecirni minen nar <gülüyor> Allahümme ecirni minen nar <gülüyor> Nar cehennem ateş demek biliyorsunuz. Ecirni beni koru. Ya Rabbi beni cehennemden koru. Ya Rabbi beni cehennemden koru. Eğer her zaman söylüyorum Arapçasını ezberleyi verir de bu kadar şeyi ezberleyelim. Ezberleyi verir de Arapça olarak söylersek Resulullah'ın ağzından çıkmış şekliyle Allah'ımıza dua etmiş oluruz. Doğruyu söyleyeyim Arap Arapça ile dua etmekten daha ayrı bir zevk alıyor insan. Kur'an ayetleriyle, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden o, o dökülen kelimelerle dua etmiş oluyorsunuz. Ama her zaman söylüyoruz, Türkçesi de makbul mü? Tabi makbul. Tabi makbul. Yedi defa sabah namazını kılmışız, orada otururken hiç kimseyle konuşmadan yedi defa böyle söyleyecekmişiz. Allahümme ecirni minen nar, <gülüyor> seba merrat. Eğer o gün ölürsen diyor Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sabahleyin söylediğin gün ölecek olursan Rabbim hepimize hayırlı ve uzun ömür nasip etsin sağlıkla sıhhatle ama belli ki bir gün mutlaka ölünecek. Hani dediği gibi şairin ölüm güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber bugün biraz sohbetin sonunda yetişebilirsem ölüme de geleceğim inşallah o konuda da söyleyeceğim bir şeyler var. Evet eğer o gün ölecek olursan Cenab-ı Hak seni cehennem ateşinden azat eder, kurtarır. Niye? Çünkü cehennem ateşi her gün böyle söyleyene Ya Rabbi bu kulun benden çok korkuyor, bana girmek istemiyor, bu kulunu bende yakma diye Cenab-ı dua edermiş cehennem. Ne güzel değil mi? Yalnız sabahleyin böyle yedi defa cehennem ateşinden Allahımıza sığınacakmışız. Ve iza sallaytel magrib fakul qabla an yatakallama ahadan minan akşam namazını kıldın mı? Hiç kimseyle konuşmadan evvel yine aynı duayı tekrar et. Allahumma ecirni minan nar. Allahumma ecirni minan Allahümme ecirni minen nar Tekrar ediyorum ki ezberleyin diye Seba merrat Yine yedi defa böyle söyle Eğer o gece vefat edecek, ölecek olursan Cenab-ı Hak Hazretleri seni cehennem ateşinden, cehennem azabından azat eder, korur, muhafaza eder buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Ve de sahih bir hadis-i şerif İçinizde cehennemden korkan var mı? Korkmayan mı var hocam diyeceksiniz. Öyleyse bu hadisle amel edelim hep beraber inşallah. Sabah namazından sonra yedi defa, akşam namazından sonra yedi defa. Burada yok ama diğer bir hadisi şerifte yine var. Aynı zamanda cenneti de Rabbimizden isteyecekmişiz. Bu hadis-i şerifin devamında yok, onu da bir başka zaman lafzıyla söyleyeyim. Ama üç defa veya yedi defa günde, sabah da ve akşamda cenneti isteyecek olursa bir kul Cenab-ı Hak Hazretlerinden cennet dermiş ki lisanı haliyle ya Rabbi bu kulun bana girmek istiyor, bu kulunu cennete koy. Cennet okula talip olur. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi vardır, cennet onlara aşıktır diyor ya Cenab-ı Osman radıyallahu an Suhayb er-Rumi, Bilal Habeşi değişik birkaç rivayet var. Radvanullah aleyhi ecmaîn efendilerimiz. Onlar tabii bir başka hayat yaşamışlar. O, o o o başka hayattan sonra maşallah. Teşekkür ediyorum. Kardeşlerim yazmışlar. Halbuki ben vermemiştim daha evvelki haftalardan kalma. Allahuma ecrini iminenar. Güzel. Efendim, e, e, yani bunlar bunlar bir müminin çok küçük ücretler vererek çok büyük kazançlar elde ettiği şeyler. Zaten düşünün yani Rabbimiz bizim cennet veriyor bize. Yaptığımız neye karşılık veriyor? O işte günde onar dakikadan kıldığımız elli dakikalık beş vakit namazla. Senede bir ay oruç tutuyoruz onunla. Ömrümüzde bir defa hacc ediyoruz onunla. E malımızın kırkta servetimizin yani karımızın birikmiş paramızın öyle haceti asliye filan da değil yani inşallah zekatı şimdiye kadar bir teferruatıyla işlemediğimizi tahmin ediyorum onu da bir işlemek istiyorum Ramazan'a doğru onu işleyelim inşallahurrahman inşallahurrahman evet çok uygun olur çünkü yani onunla Rabbim bize cenneti veriyor değerli kardeşlerim öyleyse işte bu küçük şeylerle Rabbimiz bize bahşediyor ihsan ediyor o ona yakışanla kulluk edeceğiz Kulluk edeceğiz. Namazında noksanı olanlar gelin Allah aşkına rica ediyorum. Namazlarınızı tam kılın. Büyük günah işleyenler varsa beni dinleyen kardeşlerimin arasında olacağını tahmin etmiyorum ama birkaç günahtan da korkuyorum doğrusu. Mesela faizden korkuyorum. Beni dinleyen kardeşlerimin arasında olabilir diye korkuyorum. Bırakalım onu inşallah. Bırakalım. Becerebildiğimiz kadar güzel kul olmaya, iyi kul olmaya, hani biraz evvel dedim ya, yakin mertebesinde iman ile, görüyormuşçasına iman. Resulullah ne buyuruyorlar? En te'abudallâheke enneke terâhu. Yani bir konu Allah şahit, ancak bu kadar güzel anlatılır değerli kardeşler. Aleyhissalatü vesselam, Cebrail aleyhisselam ihsanı soruyor, اَخْبِرْنِ عَنِ الْإِحْسَانِ يَا رَسُولَ Bana ihsanı anlatır mısın? İhsan yani güzelliklerde şahika, güzelliklerde zirve, Cenab-ı Hak Hazretleri ile kulu arasındaki güzel muamelenin en güzeli, en hoş, en tatlı olanı ihsandır. İhsan bütün güzelliklere verebileceğiniz bir at. Evet. Yani sadece iyilik etmek değil, bir fakire sadaka vermek falan değil. Allah'a kulluktan bir karıncaya, karıncanın yuvasının önüne döktüğünüz birkaç ekmek kırıntısına varıncaya kadar hepsi ihsan. Bütün güzellikler ve iyilikler ihsan. Hel cezaul ihsani illa ihsan. Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyorlar. İhsanın karşılığı da ancak ihsandır, iyiliğin karşılığı da ancak iyiliktir. Geçen hafta söylemiştim, kullar eğer Cenab-ı Hak Hazretlerine kulluk ederlerse, Cenab-ı Hak da o ihsana karşılık, o iyiliğe karşılık ihsanda bulunur ve cennetinin nasip eder ya, böyle yapacakmışız. En te'abudallâheke enneke terâhu <gülüyor> Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. فَيِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَا اِنَّهُ Zira sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. O bizi görüyor. Kontrol ediyor. Murakabe ediyor. Kaydettiriyor. Yarın her şey önümüze çıkacak. Rabbim bizi orada huzurunda mahcup olmayanlardan eylesin inşallah. Utanmayanlardan eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Evet. Teslimiyet çok önemli. Yani... İslam böyledir, Kur'an böyledir, Resulullah böyle buyuruyor, Rabbimiz böyle buyuruyor denildi mi? Başımın gözümün üstüne. Şimdi bunu niye söyledim? Bir kardeşim çok uzaklardan Almanya'dan telefon ediyor. Diyor ki üç tane kızım var hocam. Aynen anlatacağım müsaadenizle. Böyle çok, çok dinleyicimin olduğunu biliyorum. Bana e, zahmet edip ulaşmalarına da gerek yok hakikaten öyle. Şimdiye kadar diyor pantolon giyiyorlardı, kaşlarını alıyorlardı diyor. Sizin sohbetinizi dinlettim diyor, onu da bıraktılar, onu da bıraktılar. E ben de dedim ki, beş yıldır sohbet ediyorum. Rabbim ne kadar güç verirse inşallah bu sohbetlere devam edeceğim. Ama hadi senede bir diyeyim, senede bir bu karar, bu azim, bu efendim tespit benim için yeterli. Benim için yeterli. Yani genç kızlarımız, yavrularımız hem de Avrupa ortamında demişler biz bilmiyorduk. Madem ki yanlış yapıyoruz hatta <gülüyor> öyle dedim o kaşı almaya başladıktan sonra bırakmak çok zor. Çünkü belki de eski halinden daha da dağınık olur diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun madem ki Rabbimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediği için Rabbimiz razı olmuyormuş, bırakıyoruz demişler. Ben de onlara bütün varlığımla dua ediyorum. Bütün varlığımla dua ediyorum. Allah ellerinden, bütün gençlerimizin ve yavrularımızın Allah ellerinden tutsun ve bırakmasın. Bu babacığımın duasıydı. Bize hep böyle dua ediyordu. Cenab-ı Hak gönlünüze göre olanın daha alasını, daha yücesini versin diye dua ederdi babacığım hep bize. Kayıtları almışım onları şimdi zaman zaman çıkarıyorum. Dinliyorum. Geçenlerde yine yine öyle bir e, bantını şeyini efendim hatırasını e, videodan tekrar e, izliyorum da değerli kardeşlerim soruyorum ben. Onları mümkün olsa da size bir seyrettirsem çok tatlı şeyler. Babacığım bizden razı mısınız diye soruyorum değerli kardeşlerim. Allah yolunda olduğunuz müddetçe sizden razıyım diyor. Ben tekrar soruyorum babacığım bizim hizmetlerimizden razı mısınız? Sonunda razıyım evladım diyorum ama bunu bunu muhakkak söylüyor. Allah yolunda olduğunuz müddetçe sizden razıyım diyor canım babacığım. Evet. Yani değerli kardeşlerim dedim ya işte teslimiyet yakin genç genç kızlar bütün pantolonlarını çıkardılar anne bunu kime vereceksen ver artık biz bundan böyle pantolon giymiyoruz dediler diyor anneleri bana ve ben de dua ediyorum aciz bir hocaları olarak babalarının yerinde amcaları gibi büyükleri olarak yaşta tabi ben onlardan büyüğüm Değerli kardeşlerim, Rabbim razı olduğu çizgiden bizi ayırmasın. Vallahi bizi hep, dünyalık düşünceler yıkıyor biliyor musunuz? Hep, Allah'ımıza beğendirmeye çalışmıyoruz, kendimizi de başkalarına, bizim gibi insanlara, bizim gibi kullara beğendirmeye çalışıyoruz kendimizi. Ve çoğunda da, o beğenilme duygusu, Rabbimizle aramıza giriyor. Rabbimizle aramıza giriyor. Halbuki, Başta ben, sonra beni izleyen kardeşlerim becerebilsek de hep düşüncemiz kendimizi Allah'ımıza beğendirmeye çalışalım bu gayret olsa daha güzel olur, daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, evet değerli kardeşlerim. Ee, yani bu bu bu beni mutlu ediyor. Bu dönüşümler, bu bu geri dönüşü dönmeler beni mutlu ediyor. Anlıyorum ki sohbetlerden istifade olunuyor. Ben de inşallahurrahman sizi yanıltmama azmetmişim. Allah'ım beni İslam'ın dışında, Kur'an'ın dışında, Resulullah'ın rızasının arzusunun dışında bir şey söylemekten o nihayetsiz kudretiyle korusun ve muhafaza etsin. Ama peşinden şunu da söylüyorum. Ben Hatiyetle hata ederim, insanım, beşer yanılır, şaşar, olur ya yanlış görürüm, kendime göre yanlış tercüme ederim, hatırımda yanlış kalmıştır. Siz kardeşlerimden istirhamım şu: Siz İslam'a teslim olun, siz İslamı öğrenin ve siz ve biz hep beraber İslamı yaşayalım. Kur'an'ı yaşayalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel edelim önemli olan bu haşa benim söylediklerim ne ki Hz. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh efendimiz hazretleri bile ümmetin ittifakı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmetin en hayırlısı olan özel insan, mübarek insan cennetle dünyadan müjdelenmiş olan insan halife olarak seçildiği zaman diyor ki eğer Allah ve Rasulüne itaat edersem bana itaat edersiniz. Eğer Allah ve Rasulüne karşı gelecek olursam yanılacak olursam fela ta'at li aleykum bana itaata asla mecbur değilsiniz. Hz. Ebubekir böyle söylüyor. Biz kim oluyoruz? Biz haddimizi biliyoruz elhamdülillah ama Rabbim şaşırtmasın Rabbim yanıltmasın. Ben Size söylediğim sözleri mümkün olduğu kadar bir filtreden, bir efendim süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Babacığımdan ve büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla işte hayatımız konusunda yaşanılan dünya ve de umumi ahvali tetkik ederek mümkün olduğu kadar daha ihtiyatlı olanı, tedbire daha çok uygun olanı siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri söyleyemiyorum, itiraf ediyorum. Yani gönül kırmayayım genel bir şey var yani böyle anın da söyleyemiyorum belki siz bunun farkına varıyorsunuz ama onu da bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum ve de siz umuyorum ki anlıyorsunuz inşallahurrahman. Şuraya not almışım yine değerli kardeşlerim dua dedim de gerçi ara vereceğiz ama olsun dua dedim de bunları da size söylemekte çok fayda görüyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri hasta bir cemaat, rahatsız olan insanlar görmüşlerdi. E, doğrusu ben bundan çok etkilendim. Buyurdular ki bu insanlar demek ki Cenab-ı Hak Hazretlerinden afiyet istemiyorlar. Ne kadar önemli. Şimdi hepimiz beşer olarak insan olarak rahatsızlanıyoruz, hastalanıyoruz. Geçenlerde bir defa rahatsızlığım sebebiyle hakikaten sohbete gelemedim. Çünkü sesim bozuk, halim perişan. Böyle efendim 3-4 hafta evvel e, yani halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyen koca cihan padişahı, cihan sultanı gerçekten muhteşem bir söz söylemiş. Kanuni'nin biliyorsunuz, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nindir. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sıhhat çok önemli. Evet rahatsızlanabiliyoruz. Rahatsızlıklarımız oluyor. Bugün o konuda da bazı şeyler tavsiyeler de bulacağım, bulunacağım size inşallah. Sabrın ehemmiyetinden zamanım kalırsa bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ama Resulullah buyuruyorlar ki bunlar Cenab-ı Hak bu, bu kişiler Cenab-ı Hak Hazretlerinden afiyet dilemiyorlar demek ki. E tabi e, insanız beşeriz hepimiz rahatsızlanıyoruz. Hele hele bizim gibi böyle yaşlılığa doğru gidenler, doğruyu söylemek lazım. E, gençlik zamanında böyle soğuksuz zarar vermiyor, soğuk hava zarar vermiyor, ceketsiz dışarıya çıkıvermişin bir şey olmuyordu. Ama şimdi böyle yanımızdan serçe geçse neredeyse rahatsızlanıyoruz Anadolu insanının tabiriyle değerli kardeşlerim. Ama bir yandan tabi İslam'da esas olan hefzu sıhhat diyor büyüklerimiz. Yani şimdilerde ona koruyucu hekimlik deniliyor. Sağlığı korumak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri sağlığımıza zarar verir diye kişinin gölge ile güneş arasında oturmasına bile razı olmuyorlar. Yani yarısı gölgede yarısı güneşte. Vücut kendini nasıl ayarlasın? Güneşe göre mi ayarlasın? Gölgeye göre mi ayarlasın? Resulullah gölge ile güneşin ortasında arasında oturmayın diye buyuruyorlar. Ya tam gölgeye çekilin veya güneşte oturun. Ki vücut kendini ona göre ayarlasın. Aleyhissalatu vesselam bizimle bu kadar ilgileniyorlar. Harisun aleykum. Tir, tir titriyor üzerimizde ve öyle buyuruyorlar. Mesela tek ayakkabıyla yürümeyin diyor Aleyhissalatu vesselam. Allah Allah. tabuk ta bu kadarla ilgileniyor. Çünkü o arada bir aksama olur. O aksama da ayağınız tökezleyecek olursa Allah korusun zarar görürsünüz. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık konusundaki tavsiyeleri tamamen Bizim hem dünyamızı hem de ahiretimizi koruyucu efendim tavsiyeler Rabbimizden afiyet istemeliymişiz. Afiyet istemeliymişiz. O konuyla ilgili olarak efendim bir hadisi şerif size aktaracağım inşallahurrahman. Ama ara vermemiz lazım. Malum Peygamberimiz Efendimiz sağlık üzerinde çok titizlikle duruyorlar. Ve ni'metâni magbûnun fîhima kethîru minennâs es-sıhhatü velferâ diye buyuruyorlar. İki büyük nimet var ki insanların çoğu maalesef onda aldanmışlardır. O iki büyük nimette insanlar aldanmışlardır. Sağlık ve de boş vakitler buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. 1400 yıl evvel dünyanın bomboş olduğu bir zaman, meşgalelerin fevkalade az olduğu bir zamanda Aleyhissalatu vesselam bize boş zamanların kadru kıymetini bilmeyi tavsiye ediyorlar. Ve de çok önemli sağlık. Namaz kılacaksınız, sağlık hac edeceksiniz sağlık. Oruç tutacaksınız sağlık. Her her şeyde değerli kardeşim, her şeyde. Hakikaten afiyet konusu önemli. Bu konuda da bir tavsiyemiz var ama dediğim gibi şimdi bir aramız var. İnşallah reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Hazreti Enes radıyallahu anefenimiz hazretleri buyuruyorlar ki: Biz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Bir zat geldi ve şöyle sordu. Ya Resulallah duanın en afdali en üstün ve güzeli hangisidir ki bileyim de öyle dua edeyim. En faziletlisi hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim, sel rabbekel afiye. Rabbinden afiyet iste. Afiyet iste. Kelimeyi açacağım inşallah. Afiyet kelimesi sadece sağlık anlamında da değil. Yani bu afiyet ki isterseniz hadisi şerifi tamamlayalım ondan sonra Sel Rabbike'l afiye Vel muafate fiddunya vel ahira Dünyada ve ahirette afiyet içinde olmayı rabbinden iltica et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Cenab-ı Abbas radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinden rivayet olunur. E, Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, Rabbimden ne isteyeyim, yeğenim? Ya Resulallah, Rabbimden ne isteyeyim? Bir rivayette üç defa sormuşlar böyle. Buyuruyorlar ki Efendimiz, Rabbimizden afiyet iste ey amcacığım. Kendi öz amcasına ve selam ki onları çok seviyordu biliyorsunuz. Hazreti Hamza Radiyallahu anh, Hazretleri ve Hazreti Abbas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınları, amcaları artık, baba yok, Onlar, onlarla beraber büyümüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Afiyet iste Cenab-ı Hak Hazretlerinden. Yani Resulullah'ın sevdiklerine tavsiyesi bu. Öyleyse Rabbimizden afiyet istemeliyiz. Yani Ya Rabbi bize afiyet ver. Dünyada da, ah, ahirette de afiyet nasibeyle. Hadi yani sadece sağlık olsa Resulullah zaten ahiret için afiyeti tavsiye etmez malum. Çok ince bir işaret var. Ve muhafaer Fiddunya ve ahirah dünyada ve ahirette afiyet ıı, üzere olmayı, afiyet içinde olmayı iste diye buyuruyor Aleyhi vesselam ve buyuruyorlar ki yine bir zat gelmiş. Yani aynı zat, aynı zat ikinci gün geliyor, Duanın en afdali hangisidir ya Resulallah? Aynı şeyi söylüyor aleyhissalatü vesselam. Enes İbni Malik'ten başa dönüyorum. Hazreti Enes'ten. Üçüncü gün tekrar geliyor o zat anlatıldığına göre e, afiyet bölümündeki bütün kitaplarımızda bu hadis-i şerifleri görebilirler. Hoca kardeşlerim arzu ederlerse. Üçüncü gün geliyor. Tekrar e, soruyor. Tekrar aleyhissalatü vesselam onu yani afiyeti tavsiye ediyor. Muafat ne demek? Yani mufaale babından erbabının malumu, e, muhataplarla karşılıklı müsait durumda olmak, öyle diyeyim. Veya e, insanların birbirlerine karşı hep iyi güzel muamele içerisinde, İh, biraz evvel ihsandan bahsettim ya, ihsan üzre olmak, iyilik üzre olmak, karşılıklı selamette olmak veya öyle de söyleyebiliriz. Yani kimseden şer ummuyorsunuz, kimseye de şerriniz dokunmuyor. Kimseden zarar beklemiyorsunuz, kimseye de zararınız dokunmuyor. Böyle ne maddi ne manevi kimseye karşı bir kötülük düşünmüyorsunuz, kimsenin de size kötülük yapacağını hiç ihtimal vermiyorsunuz. Böyle bir duruma muafat durumu deniliyor. Yani kelimenin tam karşılığını bir kelimeyle Türkçe'de ifade edemediğim için böyle söylüyorum. Dünyevi ve uhrevi selamette olmak diyelim. Maddi ve manevi huzur içerisinde olmak diyelim isterseniz biz buna. Resüleylam Sallallahu aleyhi ve sellem böyle afiyet istememizi, muafat üzre olmamızı rabbimizden dua etmemizi niyazda bulunmamızı bize tavsiye ediyorlar. Üçüncü günde gelip de aynı şekilde sorunca Eeyüt duayı Afdal. Duanın en afzali, en üstüne hangisidir ya Resulallah diye sorunca Resulullah gene afiyette olmayı, muafat üzere olmayı tavsiye ettiler ve şöyle buyurdular ki Eğer dünyada afiyet verirse Cenab-ı Hak Hazretleri Ve yine de ahirette de sana afiyet nasip ederse Rabbimiz Fakat eflahte kurtuldun demektir ha, bu Demek ki dünyada ve ahirette bizi kurtaracak olan hal Rabbimizin rızasında daim olmak imanla ölmek kabrimizde selamette olmak efendim hesabı kolay vermek sırat köprüsünü geçmek cennete girmek Cenab-ı gazetlerini görmek işte dünyadaki sağlık sıhhatle yaşamdan tutunuz da Cenab-ı cemaline varıncaya kadar hep güzel bir halde bulunmaya afiyet deniliyor öyle olunca diyoruz ki afiyet din ve e, dünya Din, din ve dünya Dünya ve ahiret sağla, Selamet ve e, Sağlığıdır Yani Rızkınızın yerinde olunma, olması Afiyetin içerisinde Evinizde huzur içerisinde bulunmanız Aile saadeti bunun içerisinde eşiniz, çoluk çocuğunuz sağlıklı, sıhhat ve afiyette anne ve babanızdan şikayetiniz yok akrabalarınıza aranız iyi kardeşlerle güzel yani aklınıza ne geliyorsa bütün iyilikler afiyetin içerisinde öyle olunca babacığımı hep şöyle dua ederken gördük o duayı dinlerken ezberledik, bugün de böyle dua ediyoruz, İnşallah bir daha sefere yazdırayım bunu, belki bunu yazamayabilirler kardeşlerim, ben dalgınlık ettim Allahumme inni es'elukel afve vel afiye vel muafatad daime fi'd dini ve'd dunya ve'l ahire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini zikretmiyor buradan. Evet fi fi'd ve ve'l diye buyuruyorlar. Ee, Hazreti Enes radıyallahu anh efendimiz hazretlerinden rivayet olan bir hadisi şerif var. Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem ezanla ikamet arasındaki dua red olunmaz. Ezan okunmuş Sünneti kılmışsınız, kâhmet edilmesini bekliyorsunuz. Hoş şimdilerde öyle camilerde ezanla ikamet arasında Türkiye'mizde dua edecek filan vakitte bulamazsınız ya. Çünkü çok camilerde bakıyorum değerli kardeşlerim, gerçekten garipsiyorum. Size de e, aynı duygu geliyor mu bilmiyorum. Müezzin kardeşlerimizin bana ne olur sitem etmesinler. Bu bir hakikat. O kadar acil işleri var ki, İmam Efendi sünneti kılıyor ya, Bakıyorum imam tahiyyata oturdu mu ikamete başlıyor. ya dur bir adam bir selam versin yani. Bir selam versin adamcağız. Veya tahiyyata oturdu mu biraz sonra daha imam selam vermeden e belki bir ihtiyacı var. Bir şeye bakacak adamcağız. İmam mihraba geçecek ya. E yani imam da bunu birkaç defa böyle görmüş. İkaz etmemişse müezzinini bu konuda ikaz etmemişse beraber e, efendim, aynı işleri paylaşıyorlar, aynı duyguyu paylaşıyorlar demek lazım. Efendim daha imam selam vermeden e adamcağız belki sehir secdesi yapacak olur ya. Bir ihtiyacı var onu giderecek. Yani ne bileyim o arada belki bir şeyle meşgul olacak yok. Kamete başladım imam nereye gitsin artık mecburen hemen kalkıyor mihraba geçiyor. Ve de niye? E caminin dışında çok işimiz var tabi. Çok işimiz var. Dünyayı biz idare ediyoruz tabi. Çok daha hayırlı işlerimiz var dışarıda. Yani birçok şeylerine e, hakikaten katılmak mümkün değil ama mesela Suudi Arabistan'da ezanla ikamet arasında 20 dakika size zaman veriyorlar. Çok güzel bir davranış. Dünya nasıl olsa oluyor. Öğle ve ikindi de ye yatsı da akşamda o kadar değil. E, sabahta zaten e, onlar bizden bizim gibi değiller fazla beklemezler. Ama bizim için sabah namazında fırsat var. Onlar hemen e, sünneti kılarlar. Orada da fazla değil ama öyle ikindi ve yatsı da 20 dakikaya yakın haccın dışında fırsat veriyorlar. Bakıyorum hep geliyor, sünnetini kılıyor, oturuyor, Kur'an'ını alıyor. Namaza kadar Kur'an okuyor. Tesbihçe, Kur'an oku, dua et. Kardeşlerimiz mesela görüyorum ben dua ediyorlar o arada. Bila istisna elini kaldırıyor böyle. Hatta bazen çok hoşuma gidiyor. Böyle yüzüne de kapıyor ellerini, dua ediyor Cenab-ı Hak Hazretlerine. Bazen sesli, bazen sessiz. İştirak ediyorsunuz bazen dualarına. Ne güzel, ne güzel. Yani ezanla ikamet arasındaki dua reddolunmaz diyor Peygamberimiz. Konumuz dua değil ama söylüyoruz. Efendim e, bazı zamanlar var ki, bazı mekanlar var ki oralarda veya o zamanlardaki dualar reddolunmuyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri ezanla ikamet arasında dua reddolunmaz diye buyuruyorlar. Beni dinleyen ki onlar Ümmetin göz bebeğidirler, çok kıymetli varlıklarımız bizim. Müezzin kardeşlerim varsa bize azıcık tolerans tanısınlar, bize azıcık fırsat versinler. O arada dua edelim. Peki ya Resulallah, ne isteyelim Rabbimizden? Ezanla ikamet arasında dua makbul. O duanın makbul olduğu zaman da Rabbimizden ne isteyelim ya Resulallah? Selullahel afiyete dünya vel ahira. Dünya ve ahirette Allah'tan afiyet isteyiniz. Dünya ve ahiret afiyeti. Artık biraz evvel anlatmaya çalıştım. Yani sağlıkla, sıhhatle, huzurla, bereketle geçen bir ömür, imanla ölüm, ondan sonra da cennete ve cemalullah'a gitmeye afiyet diyoruz. Öyleyse böyle dua edelim. Allahumme inni dersek kendimizi çoğul yapalım, cemi yapalım. Allahümme inna diye dua edelim. Ya Rabbi bizi diyelim, bütün din kardeşlerimiz için dua edelim. Allahümme inna nes'eluke l'afu ve l'afiye. Size bir kolaylık olsun. Şimdi bütün kardeşlerimin elinde telefon var biliyorum. Geçenlerde yolda bir kardeşim bir dua sordu bana. Biraz da uzun bir kelimeyle öğretilmez yol üzerinde. Yani kaldırıma çekildik. Dedim ki yanında cep telefonun var mı? Var. Kaydet şunu sonra oradan ezberle. Tamam hocam dedi. Hemen çıkardı bastı tuşuna. Ve ben okudum o kaydetti. Siz de böyle yapın. Allahümme inna nes'elükel afwa vel afiyah. Vel mu'afate daime. Ve selamete fi dini ve dünya vel ahira. Ve ihlasa ve husnel hatime. Afiyet içinde dua böyle edilir ha babacığımdan öğrendiğim dua bu biraz sonra siz hazırlayın telefonlarınızı ben bir daha okuyayım inşallah urrahman efendim böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Cenab-ı Abbas radıyallahu anh de öyle, amcacığım Cenab-ı Hak'tan en çok afiyet iste afiyetle duayı çokça bugünün insanının ne kadar buna ihtiyacı var hastalıklar kederler stresler sıkıntılar dediğim gibi sadece beden sağlığı değil evimizde huzur afiyet İş yerimizde kazancımızda bereket, afiyet. Onlar için hepsi için dua etmiş oluyoruz. Evet. Bir musibete uğramış bir kişiyi gören diyor peygamberimiz. Bu konudaki notlarımı bugün vereyim de e, yine devam edelim inşallah. Madem ki duadan açtık bugün konuyu değerli kardeşlerim. Bunları size hatırlatı vereyim. Bir kardeşinizi görüyorsunuz ki bir, bir ayağında sıkıntısı var, elinde sıkıntısı var, vücudunda sıkıntısı var, zor yürüyor, zor oturuyor, kalkıyor ne bileyim yaratı, e, doğuştan olabilir, sonradan olabilir. Herhangi bir şekilde bir derde, bir sıkıntıya e, müptela olmuş bir kardeşinizi gördüğünüz zaman şöyle söyleyin diyor aleyhissalatü vesselam. Elhamdülillahillezî a'fâni mimma ibtelâkebih. Bu duayı Türkçe'de rahatlıkla yapabiliriz. Bütün dualarda olduğu gibi. وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا Resulullah'ın duası böyle. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِ مِمَّا اِبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ Sana verdiği bu çileyi bana vermeyen, sana verdiği bu sıkıntıdan beni koruyan Rabbime hesapsız şükürler olsun. Hamd olsun ki beni bana sağlık vererek afiyet vererek birçok yarattığı birçok varlıktan daha üstün kıldı. Yaratılmış birçok kişiden daha üstün kılan Rabbime hamd olsun. Şöyle toparlayayım. Beni gördüğü bir kişiye sana verdiği bu musibetten beni koruyan ve yaratılmış birçok kişiden üstün kılan Rabbime hamd olsun. Yani olur ya, yarınımızın ne olacağı belli değil. Hani derler ya büyüklerimiz, ne olduğumuza değil, ne olacağımıza bak. Onun için böyle bir insan görmüşüz. Rabbim onlara da kolaylık versin. Rabbim onlara da afiyet versin. Rabbim onlara da sağlık versin. Ama doğuştan mesela olan bazı şeyler var ki telafi edemiyorsunuz. Veya Rabbim korusun bir trafik kazası neticesinde, herhangi bir kaza neticesinde. Rabbim korusun elini kaybetmiş, kolunu kaybetmiş kardeşlerimiz var. Yani ne bileyim ayağını kaybetmiş kardeşlerimiz var. Yıllar evvel babacığıma ziyarete gelmişti bir kardeşimiz. Vaktiyle tren istasyonunda çalışıyormuş Allah-u Alem. Bir kaza ile trenin altına düşmüş. İki kolunu inanın böyle hala unutamıyorum. İki kolunu da kökünden, iki bacağını da kökünden kaybetmiş. Sadece baş ve vücut var. Ziyarete geldi babacığıma, bir kahve ikram edelim dedik. Ben kahveyi içirmek istedim. Yanında yardımcıları vardı ya, ben tabii 1970'li yıllar, benim imam hatip talebesi olduğum dönem değerli kardeşlerim, kahveyi ben içireyim dedim. Babacığım kahve ikram etmişti. Ee, evimizde bir kahve ikram edelim dedik. Sanırım çok sıcak olmuş, herhalde sıcakmış, böyle de bir yaz günü balkondaydık Erenköy'de. Herhalde seslenmedi ama içtiği kahveyle insan kendisi olsa hemen çekecek. Ben beceremediğim için herhalde dilini yaktık veya dudağını yaktık kardeşimizin. O ikram ettiğim kahveden dolayı hala onun ezikliğini duyarım. Bir el bir parmak deyip de geçmeyin. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri bize verdiği nimetleri geri almasın. Ve de o, o halde olan kardeşlerimize de lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla yardımcı olsun Rabbimiz. Yani e, çok zor, çok zor alışmış bir kişinin o, o, o nimeti kaybetmesi mesela. Dünyalık nimetler para bile öyle kaldı ki, inanın böyle bir tırnağın yerini tutacak başka bir nimet yok göz öyle el öyle kulak öyle dil öyle ayak bütün bütün Rabbimin verdiği nimetler öyle. Evet onlara onlara hamd etmek, şükretmek lazım. Öyle birini gördüğünüz zaman o nimet sonra zail olmasın Rabbim elimizden o nimeti almasın diye bana afiyet veren ve bu çileden bu kederden beni koruyup da beni birçok insandan daha güçlü daha üstün kılan yani birçok nimetleri bana veren Rabbime ve hamdolsun diye ham dedin diye halinize ham dedin diye Rasulullah tavsiyede bulunuyor. Resulullah tavsiyede bulunuyor. Yine bir ara vereceğiz değerli kardeşlerim ama mesela diyor ki Aleyhissalatu vesselam gözü gözünü almışsa bir müminin Hak Hazretleri, e, o büyük bir noksanlık ama muhakkak karşılığında cenneti verir. O başka bir şey. Evet. O başka bir şey. Cenabı Hak Hazretleri kulunun mesela bir, bir bir nimetini noksanlaştırmışsa onun karşılığında mutlaka bir mükafat verecek ama dayanmakta da zor. Onun için Rabbimizden afiyet niyaz ediyoruz. Afiyet niyaz ediyoruz. Göz nimetinden muhteşem bir nimet, ne muazzam bir nimet değil mi? Ali Salih öyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretlerinden bir kulumun Rabbimiz buyuruyorlar. Bir kulumun evet. İve İb-Talei tu'abdî bi habibeteyhim, fa sabara awwadtuhu minha al-janna, minhuma al-janna, bir kulumun gözlerini kerimeteyhi buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. O çok kıymetli iki efendim varlığını aldın mı, onun yerine kendisine karşılığında cennet veririm buyuruyor Rabbimiz. Ama dediğim gibi dünyada dayanmak zor, onun için Rabbimizden afiyet isteyeceğiz. Afiyet isteyeceğiz. Eh buna rağmen çile gelmişse sabretmekten başka çaremiz de yok. Yine böyle bir dua tavsiyesi ile telkini ile devam edeceğiz ama şimdi bir aramız var. Ondan sonra inşallah yine bir dua yazdıracağım size. Kaleminiz kağıdınız adınız hazır olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyorlar demek ki bütün dualarımızın içerisinde afiyet talebi Rabbimizden mutlaka bulunacakmış. Ya Rabbi bana Dünyada da ahirette de afiyet ver desek bile dua duadır. Ama dedim ya hani büyüklerimizin bize öğrettiği şekliyle bir duayı ezberlemek isterlerse o duayı tekrar ediyorum. Kardeşlerim arzu ederlerse kaydetsinler oradan dinleyerek ezberlesinler ve böyle dua etsinler. Babacığım böyle dua ediyordu biz de onu tekrar ediyoruz. Allahümme inna nes'elükel afve vel afiyye ve muafat daime ve selamet fi dini ve dünya ve âhire dua bu sonunda da afiyet temennisinin sonunda da verzuknel el iklasa ve khatime bize ihlas ver ve âkibet hayrı ver son nefeste İmanı kamil ile ölmeyi bize nasibet ya Rabbi diye duanın sonu da böyle bitiyor. Yani çok ihtiyacımız olan bir dua değerli kardeşlerim. Tavsiye ediyorum kardeşlerime böylece dua edelim inşallah. Yine yine bir dua talimi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden. Bir mümin bir sıkıntıya düşse, bir çileye düşse, yani bir şeyi kaybetti mesela, Rabbim muhafaza buyursun, ee, evladını kaybetmiş, işini kaybetmiş veya eşi vefat etmiş bir kişi nasıl dua etmeli? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun taliminde bulunuyorlar efendim. Bir kişi eğer, hatta şöyle söyleyeyim, Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha, Resulullah'ın eşlerinden, bizim de annelerimizden Ümmü Seleme annemiz, ben diyor eşimi kaybettim çok hayırlı bir insandı Ebu Selem'e çok mübarek bir insandı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından evvel ölenlerin en hayırlılarındandı diyor kitaplarımız yani sahabenin en önde gelenlerinden ve de ailesine karşı çok şefkatli merhametli bir mübarek insan güzel bir insan bir yandan da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in süt kardeşi. Yani halasının oğlu sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Selem'e radıyallahu anh. Habeşistan'a ilk hicret edenlerden, efendim, Mekke'den Medine'ye ilk hicret edenlerden, bir de aile içerisinde fevkalade şefkat ve merhamet sahibi olduğu için, eşi onu çok seviyor tabii. Ümmü Selem annemiz çok seviyor. Kocamı kaybettim diyor. Gittim resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Ya Resulallah çok seviyordum ben eşimi kaybettim ne yapayım? Sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu tavsiye ettiler diyor. De ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Zaten hani bir vefat hali oldu mu hep böyle söylüyoruz değil mi efendim? İnna ve inna ileyhi râciûn. Buna istirca'a deniliyor e, Şer'i, fıkhi tabiri böyle. İstircada bulun. اِنَّا inna وَاِنَّا اِلَيْهِ de Arkasından da şu duayı oku. Allahum me'curni fi musibeti ve ahlifli hayran minha. Bunun değişik varyantları var. Değişik birkaç kelime değişik olanları var. Başka kitaplardan değişik halini görmüş kardeşlerim, öyle de okuyabilirler. Mesela Acirni Allahumma acirni fi musibati ve akhlifli hayran minha diye eee rivayetler de var ama ben sahih Müslime baktım doğrusu gelirken böyle daha evvel bize hocamız böyle ezberletmişti yıllar evvel. Efendim bugün de tekrar baktım. Böylesi sahihi müslim de kayıtlı. İnna lillâhu ve inna ileyhi râciun dedikten sonra Allahumme curni Hemze'ye tutturuyoruz. Allahumme curni fi musibeti Ve ahlifli hayran minha Hiç Arapça öğrenmeye ihtimali olmayanlar dediğim gibi Türkçe dua etsinler. İnna lillâhu ve inna ileyhi râciun Onu hepimiz biliyoruz. Arkasından Ya Rabbi başıma gelen bu musibetten bana... Ecir ver. Bana ecir ver. Ve ondan daha hayırlısıyla benim o yokluğumu telafi et ya Rabbi. Ondan daha hayırlısına beni nail eyle. Ondan daha hayırlısını bana ver ya Rabbim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Ümmü Seleme annemiz bana bunu tavsiye etti. Ben de diyor bu duayı öğrendim ve vesselamdan eve geldim. Ama Resulullah buyuruyorlar ki Ya Rabbi bu musibetimden dolayı bana ecir ver, mükafat ver. Ondan daha hayırlısını bana nasip et diyorum, duayı ediyorum ama diyor, içimden de diyorum ki Ebu Seleme'den daha hayırlısını nereden bulayım ben? Ebu Seleme'den daha hayırlısı var mı dünyada? Nereden bulayım ben? Duayı okuyorum ee, ama diyor böyle de düşünüyordum diyor. Aradan belirli bir zaman geçti. Ne oldu biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Doğanın kabulüne bakınız. Hatip İbni Ebi Belta'yı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Selem annemize gönderdiler. Yaşlı bir hanımcağız, yalnız kalmış. Dediler ki bana Ümmü Seleme'yi isteyiniz. Dünürcü olarak gönderdiler yani. Geldi, dedi ki sana müjdem var ya e, Ümmü Seleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni kendisine istiyor. Seni nikah etmek istiyor. Şaşırdı. Uçtu Anadolu tabiriyle. Uçtu, konamadı. Çok iyi ama benim bir kızım var. Sonra ben biraz daha bir kıskanç hanımım yaşlı olmama rağmen. E, kitaplarımız böyle anlatıyor. Hem benim bir kızım var yanımda hem de Biraz ben kıskanç bir e, kadınım, bu hal ne olacak? Sonra tabii bütün endişesi Resulullah'ı üzebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, onun kızı aynı zamanda benim de evladımdır. Sonra ben dua ederim, o kıskançlığı Cenab-ı Hak Hazretleri ondan alır diye buyurdular. Aleyhisselatü vesselam ve hakikaten nikah ettiler. Sonra duanın kabulüne bakın dediğim gibi, Ümmü Seleme annemiz Ezvacı Tahirat'tan yani bizim annelerimizden Resulullah'ın eşlerinden oldu. Demek ki sıdk ile böyle dua edildiği zaman Cenab-ı Hak duayı kabul buyuruyor. Sanki sırf Resulullah'ın telkini olan bu duanın kabulünü göstermek için Rabbimiz onu aldı geldi. Tabi Resulullah'ın üstüne insan mı var? Ondan daha hayırlısı mı var dünyada ve ahirette? Peygamberlerin bile en hayırlısı. O diyordu ki Ebu Seleme'den yani vefat eden kocasından daha hayırlısını nereden bulayım derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisine nikah ettiler. Ve hakikaten Resulullah dua ettiler. O kıskançlığı da Cenab-ı Hak Hazretleri gönlünden aldı Ümmü Seleme annemizin. Latifedir. Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle beraber kalırlardı ya, her gece bir eşiyle beraber kalırlardı. Ümmü Seleme annemiz geceleyin kendi nöbetini Aişe annemiz daha gençtir diye ona verirlermiş. Ya Resulallah, bu gece benim yanımda kalmanız lazım ama ben nöbetimi kardeşim Ayşe'ye veriyorum bugün orada kalabilirsiniz diye. Bu tadı tabi hem Ayşe annemizi hem de Resulullah'ı belki daha mutlu ediyor, daha memnun oluyorlardı. Yani Cenab-ı Hak Hazretleri Resulullah'ın o duasında öyle kabul buyurmuşlardı. Efendim tabi dünya hali çileler var, kederler var, sıkıntılar var böyle bir cenabe gazetleri cümlemize afiyet versin, iyilik versin ama bir sıkıntı olduğu zaman nasıl dua edecekmişiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme ecurni fi musibati ve ahlifli hayran minha. Ya Rabbi bana bu musibetimden dolayı bu çilemden dolayı ecir ver, mükafat ver, sevap ver ve de ondan daha hayırlısı bana lütfet. Yani mesela Allah korusun arabasını kaybetmiş kardeşimiz maddi bile olsa tabii tabi mesela ya şehitlerimiz değil mi o anneler babalar ne yapsınlar mesela onlar işte veya eşini kaybeden bir kişi şu veya bu vesileyle Rabbim cümlemize iyilikler, güzellikler ve de kolaylıklar ihsan etsin diye hep dua ediyoruz. Ama dünya halidir insanın başına gelebilir bu tipte şeyler. Böyle dua edecekmişiz. Demek ki demek ki hastalıklarımızda, rahatsızlıklarımızda ve bütün halimizde Rabbimizden afiyet isteyeceğiz. Vefat halinde de böyle böyle bir duada bulunacağız. Resulullah tavsiye ediyorlar. Şuraya kaydetmişim değerli kardeşlerim bu da bir hatıra kalsın. Resulullah buyuruyorlar ki hastanın veya ölen kimsenin yanında bulunursanız hayır dua et. Bir hastayı ziyarete gitmişsiniz. Veya bir cenazeye tazi ediyoruz değil mi? Ee, baş sağlığı diyor, deniliyor Anadolu'da. Gitmişsiniz, hayır dua edin. Hastanın yanında ve cenaze vefat eden kimsenin yanında bulunursanız, hayır dua edin, zira melekler sizin söylediklerinize amin derler buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Gitmişsiniz, hakikaten ağır bir rahatsızlık. Yahu seni perişan gördüm, ne bu hali, bu adamlık değil. Bu marifet değil, maşallah. Seni çok iyi gördüm. Ne güzel, rengin daha iyi, kendin daha güzelsin. İnşallah iyi olacaksın. Hak afiyet ver versin. Hep böyle dualar. Babacığım öyle dua ederdi. Rabbim taze hayat versin diye dua ederdi. Rabbim, Rabbim taze hayat versin diye dua ederdi. Biz de böyle dua edeceğiz çünkü buyuruyor Hz. Muhsin Aleyhisselam. Melekler sizin dualarınızı amin derler. Vefat. Bakın çok önemli bir şey. Mesela bir baş sağlığına gitmişsiniz, taziyeye gitmişsiniz. İslam ne kadar güzel bir din ve bizim büyüklerimiz ne kadar güzel insanlar. Mesela geliyorlar bazı insanlar, baş sağlığında bulunuyorlar. Başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin. Allah taksiratını affetsin diye dua ediyorlar geçen vefat eden kişi için. Allah taksiratını affetsin. Büyüklerimizden birisi dedi ki bana, bir kişiye vefatından sonra baş sağlığı dilerken yakınlarına böyle dua etme Allah taksiratını affetsin deme bildiğin bir günahı mı var ki öyle söylüyorsun de ki varsa eğer Allah taksiratını affetsin Allah katında biz bilmiyoruz biz onun hayrına şehadet ederiz biz onun iyiliğine şahitlik ederiz ama varsa eğer bakın bakın bir kelimeyle ne kadar durum değişiyor İslam büyükleri gerçekten büyük insanlar. Edep bu. Varsa, eğer şayet taksiratı varsa Allah taksiratını affetsin. Olabilir Hepimiz günahkarız. Belli halimiz. Hele hele ani ölenler. Birçok günahı belki götürüyorlar. Ama müminin arkasından iyilikle ve hayırla yad etmek esastır biliyorsunuz. اذكروا bil hayır. <gülüyor> Ölülerinizi hayırla yad ediniz denilmiş ya, bu da büyüklerimizin tembihidir bize. Hatta buna benzer hadis-i şeriflerin olduğunu duyarız hocalarımızdan. Varsa şayet taksiratını Allah affetsin. O bir, bir de ölülerinizi hayırla iade ediniz buyruluyor. Büyüklerimizin tembihi bu. Yalnız ölülerinizi diyor sizden bizden ölenler. Tamam mı? Adam dine, diyanete ihanet etmiş. Ümmeti Muhammed'e olmadık zulmü ve işkenceyi reva görmüş. Öldükten sonra da ona yok, yok öyle ya ama. Öyle öle ona ona rahmet okumak yok. Ona Fatiha okumak yok. Tamam mı efendim? Ona Allah'a havale. Allah'a havale. Mahzurlu bir şey de söylemeyeyim şimdi değerli kardeşlerim. Tamam mı? Yani hani ne kendi etti rahat ne bize verdi huzur. Yıkıldı gitti dünyadan dayansın ehli kubur demişler ya vaktiyle bir ölenin arkasından. Yani bazen öyle oluyor ki eh elhamdülillah dedirttiriyor. Onlara filan da hayırla yad etmek mecburiyetimiz yok canım. Biz kendi ölülerimizi, kendi mümin olarak öldüğüne inandığımız insanları hayırla yad ederiz. اذكروا <gülüyor> kum Erbabının malumu ölülerinizi hayırla yad ediniz. Evet. Ama çok önemli bir konu. Öldükten sonra hayırla yad olunmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Ya. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Çok önemli değerli kardeşlerim. Ölümümüzden sonra arkamızdan insanların bizi hayırla yad etmeleri. Canım nihayet insan onlar, mühim olan. Hayır öyle demiyor aleyhissalatü vesselam. Bir kişi geçmişti. Cenaze götürüyorlardı. Sahabe-i kiram efendilerimiz arkasından hayırla iade ettiler. İyi insandı, güzel insandı, mübarek insandı. Daha önce okuduk bu hadis-i şerifi. Resulullah buyurdular ki kadu vecebet, vacip oldu. Resulullah öyle buyurdular. Sahabe-i kiram her şeyi de çabuk sormazlardı doğrusu. Aradan bir zaman geçti, bir, belirli bir süre geçti, bir kişi daha geçti. Sahabe-i kiram kendi aralarında bu zat pek iyi bir insan değildi dediler. Çünkü asıl saadette de bir dünya münafık vardı. Ya. Kendisinden iyilikle bahsetmediler sahabe-i ikram efendilerimiz. Resulullah yine kadu cebet buyurdular. Bu defa sahabe-i ikram şaşırdılar. Ölenler ayrı ayrı insanlar, söylenilen cümle tek, aynı cümle kadu cebet. Yani vacip oldu, vacip oldu. Ona da vacip oldu. Ona. Ya Resulullah anlayamadık ne vacip oldu her ikisine de? Birinci geçen kişinin arkasından siz hayırla, iyilikle, güzel sözlerle, hayırla yâd ettiniz. Kendisine cennet vacip oldu. İkinci geçenin arkasından hoş olmayan şeyler söylediniz. Ona da cehennem vacip oldu diye buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Ve buyurdular ki, ''Entüm şuhedâullâhi fil ard, entüm şuhedâullâhi fil ard.'' Üç defa böyle, ''Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz.'' Allah'ın şahitlerisiniz, Allah'ın şahitlerisiniz. Rabbim hepimize hayırlı ad, hayırlı yad bırakmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, yani e, cenazenin yanında bulunmak konusu açıldı ya, hani cenazeyi veya ölen kişiyi hayırla yad etmek çok önemli bir ko birkaç konuya temas edeyim. Daha evvel belki söylemedik bunları. Bir kişi diyor büyüklerimiz, cenazenin başında bulunursanız eğer, Tatlı bir dille, hoş bir dille ona La ilahe illallah, La ilahe illallah kelimeyi tevhidi telkin edin. Yavaş yavaş, tatlı bir dille. Yani adam <gülüyor> zavallı yazık ölümle pençeleşiyor. Başında gelmişler mesela La ilahe illallah de diye bağırıyorlar. Allah korusun o anda öfkeyle yani o haliyle o haleti ile demiyorum derde giderse imansız gider. Allah korusun. Onun için tatlı bir dille hatta de yani la ilahe illallah de diyerek telhin bile etmeyiniz diyorlar büyüklerimiz. Şöyle yanına oturun tatlı bir sesle yavaş yavaş la ilahe illallah, la ilahe illallah siz tekrar edin. Siz söyleyince o da tekrar etsin diyorlar. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzere olan kişilere telhin edin, hatırlatın yani diyor. Hatırlatın, La ilahe illallah demeyi hatırlatın. Çünkü men kâne âkhiru kelamihi la ilahe illallah de halel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan kişinin kelimeyi tevhidi, kelime-i şehadeti söyleyip, hani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü deyip de ölen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de ölen Rabbimizin lütfuyla İnşaallahu Cennete gidecek, cennete uçacaktır Onun için Böyle başında tatlı bir dille Sonra o odada Resim olmasın Gazete olmasın Tamam mı değerli kardeşlerim Rahmet melekleri girmeyebilirler Bunu, bunu Biz yaşadık Yani Böyle yakınlarımızdan yaşadık. Benim birçok yakınım vefat ederken zorlandığını biraz görüyorlar yakınları. Etrafı araştırıyorlar bir şeyler yok. O benim çok yakın olan akrabam diyor ki dolapları karıştırdım. Dolaplarda bir gazete kalmış onu dışarıya çıkardım. babacığım kelimeyi tevhidle ruhunu teslim etti diyor. Babacığımın da vasiyetleri arasında vardı bunlar. Sakın ha bulunduğum odada resimler olmasın. O küçük hayvancıklar mesela, biblo diyoruz ya, işte çocuklar oynasın diye e, kuzu koy, al, almışlar mesela anneler, babalar, o küçük ayıcıklar var, filanlar var, var filanlar var. Onları gece yatırken çocukların odasında bile bırakmayın bırak yani sekeratı mevt halinde ölüm döşeğinde olan bir kişinin çocukların odasında bile bırakmayın onlar zararlı şeyler rahmet melekleri resmin olduğu yere heykelin olduğu yere putun olduğu yere girmez girmez Aleyhissalatu vesselam'ın bu konudaki hadisleri açık net ben daha evvel söyledim size bunlar o küçük biblolar mesela seramikten yapılmış değişik hayvan bibloları işte keçidir, koyundur, kuzudur, her neyse veya bazı yerlerde görüyorum mesela büyüğünden küçüğüne doğru 5-6 tane fil yapmışlar, deve yapmışlar öyle bir kervan. Onlar katiyetle mahsurlu. Mahsurlu, resmi bile mahsurlu. Biblo halinde olması katiyetle mahsurlu. Yavrularınız mesela kız çocuklarının bebekle oynamasına müsaade var. Ama akşam yattığı zaman alın o bebeği Dışarıya koyun oraya rahmet melekleri girsin ve de daha rahat bir uyku yusun o yavrucağız. Tamam efendim? Büyüklerimizin tavsiyeleridir bunlar. Ben de size hatırlatıyorum. Yani mesela bazı e, mümin kardeşlerimizin evine gittiğimiz zaman görüyorum. Her zaman da hani bazı şeyleri söylemekte zorlanıyoruz dedim ya sohbetimizin başında. Zorlandığım şeylerden biri de bu. Eve ziyarete gitmişiz. Yani e, söylesek belki kalbi kırılır mı diye de korkuyoruz ama söylememiz de lazım. Hiç olmazsa böyle umumi sohbetlerde söyleyelim. Onları yavrular oynasınlar, akşam olduğu zaman kapatın. E, kaldı ki o, o, o işte hani mesela hayvan sevgisini ameller niyetlere göre ya, hayvanları sevsin diye bir şeyler almışsınız, onunla oynasınlar sonra kapatın onları. Hiç olmazsa gece, gece yanlarında bulunmasın. Evet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah telkinini tavsiye ediyorlar. Ve de onu söyleyiniz diye buyuruyorlar. Efendim bugün sabır konusuna asıl girmek istiyordum ama vaktim de doldu doğrusu. Ve e, inşallah bu konuyu yani hani bela ve musibetler hakkındaki okunacak dualar falan dedik ya oradan sabra girip müminin ne yapması lazım ve sabrının mükafatı nelerdir onları duyurayım diyordum ama Artık e, zamanımız da yaklaştı değerli kardeşlerim. Başlarsak e, tamamlayamayacağımız belli. Onun için size bir, bugün böyle olsun, size bir dua daha tavsiye edeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden inşallah bugüne kadar duymamış kardeşlerim için faideli olur. E, bugünkü sohbetimizi de böyle tamamlayalım. Sizden birinizin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir yeri ağrıyacak olursa, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı hissedecek olursa, elini oraya koysun, neresi ağrıyorsa, başı ağrıyor, vücudunda herhangi bir yer ağrıyor, elini oraya koysun, sonra üç defa Bismillah desin. Böyle geliyor ama Bismillahirrahmanirrahim denildiğinde de herhalde sakınca olmaz. Üç defa. Sonra yedi defa şu duayı okusun. Yağuz belli ve kudreti, <gülüyor> min şerri ma ajdu ve birçok buhari müslim gibi birçok hadis kitapları kitabımızda var bu tavsiye olunuyor peygamberimizden yani sapasağlam bir haber tamam efendim. Ya hocam şimdi bu böyle şeylerle tedavi olunur mu diyenler bıraksınlar bu tedaviyi tamam efendim. Biz e, inananlar olarak Resulullah'dan gelen bu habere inananlar olarak böyle bir tedaviye de başvuralım inşallah. Eğer hafif bir şeyse yani mümin, mümin kulunu Cenab-ı Hak o ağrı ile hafif bir imtihana tabi tutuyorsa bir iznillah şifa verir. Ama yani belirli bir şey e, Cenab-ı Hak'ın başka daha ağır bir imtihanı varsa arkasında ameliyat olması gerekiyorsa mesela sonunda ameliyat vardır. Ama bunlar da Ameliyat öncesi veya doktora gitmeden önce uygulanacak olan tedavilerdir. Daha önce ben size söylemiştim, babacığım bize tavsiye ediyordu. Bir rahatsızlık, bir hastalık oldu mu? Dua edin, bir ruhye yapın. Bir okuyun Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şifa ayetleri, İhlas, Felak, Nas, onları okuyun. Onların arasında okuyabileceklerimizden biri de bu demek ki. Bir daha tekrar ediyorum. Ağrıyan yerimize, Resulullah öyle buyuruyorlar. Efendim diğer e, bir hadisi i de yani birkaç hadis şerif var. E, onların arasında emsah bi yemini ki sağ elinle orayı meset diyor. Yani sağ eli kullanmak çok önemli bu tip şeylerde. Bir de abdestli olmanın mutlak faydası var. Hatta şöyle tavsiye edeyim abdestinizi alın. Efendim. Kıbleye karşı da oturun. Çünkü oturuşların hali çok güzeldir. Eğer imkan varsa, ondan sonra ağrıyan yerinize elinizi koyun. Üç defa Bismillah, Bismillah, Bismillah deyin. Ahmet İbn Hanbel'in rivayetinde, Müsnet'te, Eûzu bi'izzetillâhi ve gudratihi şeklinde geliyor rivayet. Diğer hadis kitaplarımızda Eûzu billâhi. İkisi de olabilir. Ben... E bi'izzetillahi şekliyle daha evvel ezberlemişim öyle okumaya çalışıyorum e'udhu bi'izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru şu hissettiğim ve sakındığım ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım Allah Allah doğanın güzelliğine bakınız şu bana sıkıntı veren şikayet ettiğim ve de ağrısının devamından korktuğum, çekindiğim bu sıkıntıdan Allah'ın yüce zatına ve de O'nun kudretine sığınırım. Yani eğer ağız sağlam olursa bunu da elini böyle mesela kalbinin üzerine koyar da bir mümin bu duayı güzel okursa Allah'a yemin ederim ki bypass bile yapar Cenab-ı Hak Hazretleri neşter vurulmadan. Hani kalp, kalp ameliyatı var ya, damarları filan değiştiriyorlar. Ben bunu bizzat duydum. Doktorlar, kardeşleri bir, bir amcamıza, bir büyüğümüze demişlerdi ki bypass olacaksın. Zaman istedi onlardan, mühlet istedi. Ben dedi bu arada bir umriye gidiyorum. Umriye gittim diyor... Rüknü efendim e, hayır, e, Rüknü Hacer ile kabili muazzamanın kapısının arasına e, mültezem dediğimiz yere gittim, Rabbime niyaz ettim, dua ettim, geldim, kontrol ettiler, bypassa ihtiyaç kalmamış dediler. Hangi hangi doktorun neşteri bıçağı Allah'ın kudretinden daha önde ki haşa? Onun için bunlara itibar etmek lazım. Bu konuda itikat, bu konuda inanç. Ve tam teslimiyet çok önemli. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğini Kur'an'dan okumuyor muyuz? Ölü dirilir mi? Ama İsa Aleyhisselam hem de öyle fazla bir şey de demiyordu. Kabrin başına geliyordu. Ya hayu ya kayyum diyor. İsmi azamı söylüyor. Ondan sonra da kalk Allah'ın izniyle diyordu. Üzerinden toprakları dökerek ölü kabirden kalkıyordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o işte şifa için okuduğu dualar Değil mi efendim? İnşallah bunlardan daha birçok böyle dualar var. Kitaplarımızda, sağlam kaynaklarımızda buna benzeyen birçok dualar var. O, onları e, okuyalım hep beraber Rahman. Bir yerimiz ağrıdığında da böyle söyleyecekmişiz yedi defa. Bir daha okuyorum. اَعُوذُ بِعِزَّتِ اللّٰهِ min مِنْ ecidu اَجِدُ وَاُحَادِرُ Bunları hem ezberleyin hem de çocuklarınıza ezberletin. Yarın gelin edersiniz kızınızı gittiği yerde ezberler mi, okur mu, okumaz mı? Oğlunuzu evlendirirsiniz, sizden ayrılır. Gittiği yerde öğrenir mi, öğrenmez mi? Çocuklarınıza da öğretin bunları. Küçüklükte ezberlenmeyen bu dualar sonradan ezberlenilemiyor. Sonradan öğrenilemiyor. Onun için yavrular yetişirken bunları öğrenerek yetişsinler inşallah. Eh, bu arada ben bunları hatırlattığım için bana da dua edersiniz diye sizlerden ricada bulunuyorum. Evet, bugün de böyle oldu değerli kardeşlerim. Bazı çoktan verilir okunacak şeyleri, duaları söylemiyordum. Notlarımın arasında bunlar böyle duruyor, aklımdaydı. Söylemiş, hatırlatmış oldum. İnşallah siz değerli kardeşlerimin bu dualar afiyetine, sağlığına ve de daha güzel bir hayat geçirmelerine vesile olur. Eh, Rabbim size de, bize de iyilikler ve güzellikler ihsan etsin. Rabbim dünyada da ahirette de afiyette kılsın. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömür cümlemize nasip etsin. Son nefesimizde imanı kamil ile Rabbim yüce zatına kavuşmayı size bize nasip etsin. Cennette cemalinin karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda bizi toplasın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler niyaz ediyorum Rabbimden. Ve inşaallahu Rahman gelecek hafta tekrar yeni bir sohbette karşılaşmak üzere diyorum. Rabbim imkan verirse. Allah'a emanet olun efendim.